891, numaralı konu, Hazreti Ömer'in kadınlara fazla mehir verilmesini yasaklaması ve bir kadının buna itiraz etmesi üzerine de bundan vazgeçmesi, evet, Hazreti Ömer bir gün minbere çıkarak şunları söyledi, ey insanlar, bundan böyle 400 dirhemden fazla mehir verdiğinizi duymayayım,